Global Population Speak Out Projesi Ekolojik kriz, iki gövdesi olan bir ağaç gibi düşünülebilir. Gövdelerden biri, atmosferde birikerek, ısıyı hapseden gazlar aracılığıyla dünyaya yaptıklarımızı temsil ediyor. Onu izleyerek, kuraklıklarla, sellerle, asitlenen okyanuslarla, yok olan mercanlarla ve tükenip giden canlı türleriyle karşılaşıyoruz. Diğer gövde ise, toksik kirleticilerle gezegenimizin kimyasını bozarak, kendimize ve diğer canlılara yaptıklarımızı temsil ediyor. Her iki gövdenin kökünde, fosil yakıtlara olan ekonomik bağımlılığımız yatıyor. Esas olarak kömüre, yani bitkisel fosillere, ve petrole, yani hayvansal fosillere bağımlıyız. Sandra Steingraber Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf. Global Population Speak Out Projesi